Le rapport pour. pour, Hayal pour, pour Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan isimler Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özer. Merhabalar sevgili Hayal Tacirleri dinleyicileri. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Ben Zeynep Özer. Programa birlikte hazırlayıp sunduğum arkadaşım Mahir Ilgaz. Merhabalar. Ve bugünkü stüdyo konuğumuz Sayın Arzu Odabaşı Sarı, İKV kıdemli uzmanı. Stüdyomuzda bizlerle beraber olacak. Mali yardımlar konusunu işleyeceğiz bugün. Avrupa Birliği'nden ne gibi mali yardımlar geliyor? Türkiye yeterince kullanabiliyor mu? Nasıl başvurular sürüyor? Önce çok kısaca gündemi tarayalım isterseniz. Evet aslında bugün gündemi nispeten kısa tutmaya çalıştık geçtiğimiz haftalara kıyasla. Çünkü hem konumuz son derece geniş bir konu zamanımız kalsın istedik. Gündemimizin aslında belki de fazla basınımızda da yer bulamadı ama en önemli maddelerinden biri Ermenistan'da bu ilişkilerin normalleşmesine dair protokolün meclisten geçmesi oldu. Biz geçten programlardan birinde bu konuda konuklarımız da olmuştu. Evet. Ermenistan meclisinden geçemeyip de Türkiye meclisinden geçmesi gibi bir durumun da söz konusu olabileceği ihtimali gündeme gelmişti. Şimdi tam tersine tam dönmüş tersine oldu dönünme. ve evet, Türkiye'de henüz böyle bir girişim yok bildiğim kadarıyla meclise getirmek üzere bekleniliyor. Bunun yanı sıra İsrail'le yaşanan kriz son birkaç güne damgasını vurdu. Biraz belki de abartıldı yine bazı reflekslerle diyelim. Evet. E, Sayın Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı'nın e, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşmesi var. Bu görüşmede de çok çeşitli konular ele alındı. Avrupa Birliği başta olmak üzere. E, bunun yanı sıra... E... Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşüldü. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta Veslaveren'in e, bir ziyareti oldu. E, kendisi e, Pakta, sun Servanda ilkesine bağlılığını e, belirtti. Hatırlatalım tekrar. <gülüyor> Genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Stefan Füle oldu. Kendisi Çek Cumhuriyeti'nden. O yerini aldı. E, tabii şu anda çok e, açıklayıcı demeçler veremiyor. Çünkü Avrupa Parlamentosu'nun güven oyunu alması bekleniyor. Avrupa evet. Parlamentosu tarafından öncelikle hmm. e, Kendisini ispat etmesi lazım fakat ilk demeçleri imtiyazlı ortaklığa kesinlikle karşı çıkıldığı Bunun kategorik olarak reddedildiği ve Mahir'in de dediği gibi e, mevcut taahhütlere bağlı kalınacağı yönünde. Bu konuda tabii e, sanıyorum Mart ayına itibaren e, programcı arkadaşım e, Zeynep'te Avrupa Parlamentosu'nda görevli olacak e, bir süreliğine. E, dolayısıyla e, parlamentodan yakın gelişmeleri de canlı bağlantılarla elde etme şansımız seve, olacak. seve seve seve seve. <gülüyor> Evet, e, şimdi isterseniz e, konumuza dönelim. Arzu tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, konumuz bugün mali yardımlar. E, i̇stersen e, mali yardımlar konusu Türkiye'de hem merak edilen bir konu hem de aslında biraz bilgi eksikliği var nispeten. Hı -hı. E, nasıl başladı? E, bir tarihçesinden bahsedelim. Kısaca neyi Hı -hı. içeriyor? Doğru söylüyorsun. Yani... Bilgi eksikliğinin yanı sıra biraz da bilgi kirliliği oluştu hmm. sanki son zamanlarda. Kamuoyunda şöyle bir algı var. İşte mali yardımlar son birkaç senedir, işte 3-5 senedir Türkiye'ye veriliyor. İşte ufak tefek projelere veriliyor. İşte sadece sivil toplumun yararlandığı küçük projeler finanse ediliyor gibi bir algı var. Aslında geçmişe dönmek lazım senin de dediğin gibi. Türkiye ile dönemin Avrupa, Avrupa topluluğu arasındaki... İlk ortaklık ilişkisinin kurulmasından bu yana yani 45 senedir filan e, Türkiye yönelik mali yardımlar söz konusu. E, bunların bir kısmı tabii ki ortaklık ilişkisi e, ilişkisiyle ilintiliydi yani gümrük birliğini hazırlayan dönem ve gümrük birliğine yönelik dönem için söz konusuydu. Bu dönemde e, yardımlar mali protokoller e, vasıtasıyla yürütülüyordu tabii. Ee, bu süreç çok böyle gel gitti bir süreçti. Hatta bunlardan bazıları Yunan vetosu yemişti hmm. e, dönem içerisinde. Daha sonra e, Türkiye Avrupa Birliği tarafından bir Akdeniz ülkesi statüsünde bir takım mali yardımlar elde etti. Fakat bu mali yardımlar da çok çeşitli başlıklar altında veriliyordu Türkiye'ye. İşte Gümrük Birliği'ne destek e, adı altında, işte e, Akdeniz ülkesi statüsü altında vesaire. Daha sonra biliyorsunuz 99 senesinde Türkiye resmi olarak Avrupa Birliği'ne aday kabul edildi. Bu dönemden itibaren de mali yardımların niteliğinde bir takım değişiklikler oldu. Ee, özellikle 2002 senesinde de tüm mali yardımlar bir çerçeve altında toplandı. Yani hı hı. aday ülkeye yönelik mali, mali yardım statüsü kazandı. O günden bugüne de e, artarak sürüyor aslında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik mali yardımı. Hı hı. Bildiğim kadarıyla üç kalem de veriliyor. O, Hı -hı. Hibeler, e, toplu programları ve krediler başlığı altında. Çok doğru evet. Toplum. Yani biraz da karmaşık bir konu aslında. Hani En Hı -hı. özet şekilde nasıl aktarılır ona çalışalım. Üç ana başlık altında dediğin gibi e, bunlardan bir tanesi hibeler yani adı Hı -hı. üstünde geri ödemesiz yardımlar şeklinde. Bir diğeri e, topluluk programları olarak geçiyordu ama tabii birlik bir tüzel kişilik kazandığı için artık birlik programları diyebiliriz evet. sanırım bunları Evet, Lisbon Antlaşması ile. Evet, e, Hı -hı. birlik programları da e, Avrupa Birliği üye ülkeleri, aday ülkeleri ve onun dışında çeşitli e, katkı payları ödeyerek diğer Hı -hı. üçüncü ülkelerin de katılabildiği, ve ortak projeler üretildiği bir platform. Orada da çeşitli tematik başlıklar var. İşte en çok bilineni bilim araştırma alanında yedinci çerçeve program. Ee, onun dışında işletmelere yönelik rekabet edebilirlik yenilik programı var. İşte aslında kamuoyunda oldukça bilinen programlardan bir tanesi de eğitim, eğitim. alanında. Hı hı. Eğitim. Ee, hatta bunları yürütmek için Türkiye'de bir ulusal ajans kurulmuş durumda. Doğrudan başvurular bazı projeler için onlara yapılabiliyor, Türkçe olarak yapılabiliyor. İşte onun da çeşitli alt başlıkları var yüksek öğretime yönelik işte orta öğretim ilk öğretime yönelik bir takım projeler hazırlanabiliyor orada da işte en bilineni Erasmus herhalde bunların Hı -hı. içerisinde. Hı -hı. ...bunun gibi çeşitli programlar mevcut. Benim anladığım kadarıyla yani topluluk programlarında katılımcı ülkeler belli bir katkı payı ödüyorlar. Bir havuzda Hı -hı. bir fon toplanıyor. Aynen. Daha sonra da proje bazına göre dağıtılıyor. Yani hani katkı payınız kadar yararlanmak mümkün olmayabilir elinizde projeniz yoksa. Evet çok doğru. Yani bu da aslında kamuoyunda çok tartışılmıştı bir Hı -hı. dönem. Ee, şöyle bir durum yani topluluk programlarında asıl hedef e, birkaç üye veya ada ülkenin bir arada ortak projeler üretmesin. Yani ortak bir Avrupa çıktısı oluşturmak aslında. Burada tabii katkı payları çeşitli değişkenlere göre hesaplanıyor. Fakat e, istatistiki olarak da yani ilk kez katılan ülkelerin hemen yatırdığı parayı geri alması söz konusu olmamış. Bu biraz da tecrübe işi yani biraz daha uluslararasılaşma sürecinin bir parçası aslında. Ee, orada hani e, şöyle diyebiliriz yani yatırdığımızın tamamını belki henüz geri alamamış olabiliriz. Ama e, katılan projeler içinde oldukça yüksek e, bir geri dönüşüm var. Yani hem sadece maddi anlamda demiyorum tabii ki yani biraz daha ortak proje kültürü üretme konusunda e, hani yurtdışına açılma konusunda hı hı. E, ve proje kültürünün Türkiye'de benimsenmesi anlamında büyük katkılarını olduğunu söylemek mümkün. Belki de bu süreç diyoruz yani sonuç odaklılıktan çok sürece bakmak evet. lazım. Bu süreçte belki Türkiye'nin kazanımlarından biri de bu proje üretme anlamında hem network'ün oluşturulması Kesinlikle. hem de o proje yazma, proje formatına düşünme disiplininin zaman içinde gelişmesi. Aynen, Aynen. çok doğru. Evet. Yani sistematik bir açıdan hani bir faaliyetin ...başı ve sonunu kestirmek... ...ve bunu bütçelendirmek, öngörmek... ...yani bütün... İzlenebilirlik, kesinlikle. somut göstergelerle... Tabii olarak, yani hı. burada en önemli husus şey zaten... ...sonuçların ölçülebilirliği de çok önemli... Evet. ...yani bir proje yapıyorsunuz... ...mesela işte... Tabii ...tüzel kişilik olarak başvuruluyor bu projelerin... ...birçoğuna... ...orada işte projeye mali rapor teslim ettikten sonra... ...defterleriniz yani eskiden beş senedir... ...şimdi yedi seneye çıkarıldı... Yedi sene boyunca denetime tabi mesela her an kapınız çalınabilir. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani burada denetim mekanizması da oldukça e, şey kuvvetli. Yani Türkiye'de de biliyorsunuz yıllardır teşvikler dağıtılır. Hani çeşitli evet. projeler yapılır ama nereye gittiği tam belli olmaz ama hani Avrupa Birliği projelerinde bunun tam tersi söz konusu. Bir de şeye çok katılıyorum yani gerçekten bu bir süreç işleyen bir süreç. İşte e, işin siyasi boyutu her zaman tartışılır Türkiye'de işte müzakereler vesaire kesintiyor, uğruyor mu, uğramıyor mu? En azından bu devam eden bir süreç, süre gelen bir dönem yani bu. O yüzden maksimum faydayı elde etmek lazım yani maksimum katkıyı almak lazım ülke olarak. E, peki bir e, gerekliliği de hem yani gerek iyi ve gerek topluluk programlarında bildiğim kadarıyla e, AB'den bir ortak aranması hı hı. şartı. E, bu da Türkiye'den bu fonlardan yararlanıcılara hı hı. E, belki bazı uluslararası muadillerle bağlantı kurma e, evet. fırs fırsatı yaratıyor ve e, biraz daha işte perspektifi e, hı hı. genişletiyor diyebiliriz diye tahmin ediyorum. Yani bu projeler gerçekten bir kabuk kırma aracı olarak da hı hı. düşünülebilir. Yani e, Türkiye'deki tüm sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, üniversiteler, bütün bunların Avrupa'ya daha yakınlaşması için tabii ki bir araç. <gülüyor> Zaten her bir kuruluşun adaylık sürecinde Avrupa Birliği nezdindeki muadilini bulup bir takım ilişkiler içine girmesi şart diye düşünüyorum ben. Yani sadece proje üretme anlamında değil sonrasında da hani lobi faaliyetleri yapmak <gülüyor> adına veya işte mevzuata uyum bazında bir takım çalışmalar yapabilmek için de bu şart. Evet. Ee, peki şey hibelerden ve topluluk programlarından bahsettik bir üçüncü hı hı. kalemde krediler hı hı. Ee, biraz da bunlardan bahsedelim evet ee, krediler de tabi mali iş birliğinin bir parçası yani Hı -hı. mali yardım demeyelim ona çünkü <gülüyor> geri ödüyoruz yani onları bir şekilde ama tabi ki bu krediler nedir genellikle Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı kredilerdir Marmara ile çok basında yazıldı evet, çizildi, değil evet değil mi? doğru Marmara'yı da bir kısmen finanse ediyor ee, onun dışında bazı belediyelerin büyük projelerini de finanse etti işte Bursa'da mesela Raylı sistem yapılıyor biliyorsunuz işte Samsun'da su ile ilgili yanılmıyorsam veya katı atıkla ilgili büyük bir projeye destek sağlanmıştı. Onun dışında e, Türkiye'deki işletmelere yönelik de kredileri söz konusu Hı -hı. Avrupa Yatırım Bankası'nın. Ama bu krediler daha küçük ölçekli olduğu için yatırım bankası Türkiye'deki aracı bankaları kanalıyla da e, kullandırıyor bu kredileri. Onun dışında daha büyük ölçekli yani 25 milyon avro üzerindeki bütçeleri olan projeler için doğrudan bankaya başvuruyor. Belediyeler hmm. genellikle, yerel yönetimler kullanıyor bu kredileri. Bunların niteliği işte orta uzun vadeli krediler ve piyasa koşullarına göre nispeten daha uygun krediler. Ama burada hmm. tabii ki proje esas. Onun dışında başvuracak işletmeler için de Kayıt altında olmak tabii ki esas evet, tabii. yani burada aslında hani kredilerde önümüzdeki dönemde bir yeniden yapılanma süreci var biliyorsunuz belki bazeliki diye duymuşsunuzdur yani tüm bu süreç işletmelerin izlenilebilirliği konusunda da bir artı sağlıyor yani işte ne kredi kullanmış ne kadarını ödemiş bütün bunlar izleniyor onun dışında kredi kullanmak için işletmeleri mali belgeleri isteniyor bilançolarına bakılıyor vesaire. Yani oldukça e, işletmelerin de kayıt altına alınması için... ...yani Türkiye'deki o gri alanın küçültülmesi için de bir araç olarak görülebilir belki bu süreç. Evet, peki e, kredilerden de bahsettik. Şimdi benim dikkatimi çeken bir nokta var. Kısaca bundan da değinmek istiyorum. Hı hı. E, Avrupa Yatırım Bankası'nın kredilerinden bahsederken... Işte ...atık sektörü, işte su tesisi kurulması gibi... Hı hı. E, ...takip ettiğimizde yakın dönemde AYB kredileri... Hı hı. E, Yeşil yatırımlara yönelik hmm. yoğunlaşmaya başladı son Kesinlikle. son zamanlarda evet, örneğin. Evet. Bizim Yeşil de... yatırımlar derken? Yeşil çevre yatırımlar. <gülüyor> derken. Şöyle bahsetmiyorum yani şimdi hani bu aslında tarz renginden, evet, <gülüyor> renginden bahsetmiyorum veya herhangi başka bir <gülüyor> orada bir ilişkilendirme yok. Sadece hani çevre önceliklerini gözeten. Bir şekilde Kesinlikle tabii Avrupa Birliği'nin en önemli önceliklerinden biri. İşte yenilenebilir enerjiye falan e, oldukça büyük e, şeyler paylar ayırmış durumdalar. E, onun dışında bir de istihdam yaratma konusu da çok önemli bu kredilerde. Yani Hı -hı. burada işte projelendirme ve gerekçelendirme faslı çok önemli diyoruz. Hı -hı. O yüzden e, krediler de bir Avrupa projesi olarak değerlendirilebilir. Yani sonunu e, net çizgilerle çizebildiğiniz e, Hı -hı. öngörüsü yüksek ona göre... Zaten kredilendiriliyorsunuz ona göre fiyatlandırılıyorsunuz dolayısıyla tüm bu etkenler kredi kullanmakta daha avantajlı kredi kullanmakta bir etken. Evet buna benzer belki bahsetmek gerekir Türkiye'de geçtiğimiz yıl işte 35 milyar doları bulan teşvik paketleri açıklandı. Hı hı. Maalesef e, bizde örneğin çevre öncelikleri pek e, Dikkat dikkate acaba? alınmadı. Hı. Ben bunun bir sıkıntı oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü dünya ekonomisinin bir dönüşüm süreci içinde olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yeni yatırım alanları yaratmaya çalıştığını buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla e, Türkiye'nin de bu dönüşümden e, bir şekilde içinde rol oynaması gerekir aksi takdirde. Hı. Ee, yine e, yakalama, işte geri kavrama. Özellikle finansman arayışında izliyoruz. Çok zahmetli evet. bir başlık diyoruz. Evet. Ee, o anlamda da önemli bir araç olabilirdi belki. Peki o zaman kısa bir müzik molası verelim. Ardından sohbetimize devam ediyoruz. Tamam. A life that's full of each and every highway. İsteyi üzerine bir Frank Sinatra klasiği My Way, Sid Vicious'ın Kadife sesinden dinledik. Evet. Din, dinleyicilerimiz uyanmıştır diye tahmin ediyorum artık varsa hala uyanmıyor. E artık günaydın öğlen oldu. Evet pür dikkat o zaman kaldığımız yerden devam <gülüyor> ediyoruz. Konumuz mali yardımlardı bu hafta. Biraz da Arzucum, konuğumuz Arzu Odabaşı Sarı. Dilersen 2002-2006'dan bahsetmiştik. 2007-2013 dönemi yeni bir aslında mali perspektif doğrultusuna geliştirilen katılım öncesi mali yardım aracı diye sanıyorum isimlendirildi. İp altında Türkiye çeşitli kaynaklardan bahsedecek. Bunun çeşitli öncelikler belirlendi. Proje üretmek adına. Bu yeni dönemde Türkiye'yi neler bekliyor? Ee, şöyle bir durum söz konusu işte 2000'li yılların başından itibaren e, çeşitli öncelikler doğrultusunda işte Türkiye'nin kurumsal yapılanmasına destek mevzuat uyumuna destek e, onun dışında işte sınır ötesi işbirliğinden tutun da pek çok alanda bir takım mali yardımlar söz konusuydu. Bunlar işte 6 yıllık bir perspektif için yaklaşık 1 milyar avro gibi bir rakam öngörülmüştü. Diğer aday ülkelerin yanı sıra Türkiye'de böyle bir rakam vardı. Tabii ki öngörülerle kullanılan miktarlar e, birebir aynı olacak diye bir şey yok. Ama burada gerçekten e, bizim e, Ankara'daki Avrupa Birliği Genel Sekreterliğimizle de kutlamak gerekiyor. Çünkü... Bu yardımın projelendirilmesi konusunda onların çok büyük e, emeği var, katkıları var. Yeni dönemde de e, biliyorsunuz Avrupa Birliği bütçelerini yedi yıllık dönemler için yapıyor. Ve hı hı. E, kendi bütçelerin içerisinde e, ada ülkelere de e, belli bir pay ayrılıyor. E, bu da oldukça tartışılan konulardan biriydi. Çünkü beşinci genişleme döneminde oldukça yüksek miktarlarla biliyorsunuz Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ee, ...yeniden yapılanmalarına... ...çok önemli destekler sağlanmıştı... ...altyapı anlamında evet, vesaire. Hı -hı. Onu soracaktım. yani Hı -hı. E, Kamuoyunda çok e, sık rastladığımız bir tartışma. Yani bu işte Türkiye Hı -hı. 6 yıl için... ...1 milyar avro öngörülmesi ama işte örneğin... ...Polonya, Polonya ne kadar para mesela, almış evet. 5. genişlemede? Ona yani. bir rakam vermek mümkün müdür? Yani gerçekten söylenildiği kadar... ...vahim bir fark var mı arada mesela kişi başı düşen? Evet kişi başına... ...vurduğunuz zaman oldukça büyük farklar var tabii. Yani Türkiye'de mesela kişi başına... ...ortalama... Dört avro derseniz, onlarda 20, 25, 30'a çıkanlar oldu tabii ki. Yani evet. çok büyük farklılıklar var. E, tabii mali yardımın hesaplanmasında nüfus önemli bir etken ama Türkiye'ye sıra geldiği zaman e, şöyle diyebiliriz yani hem para azaldı, hem ekonomik krizler yaşandı biliyorsunuz. Bir de evet. e, işin siyasi yönünü de unutmamak lazım. Yani burada Orta Doğu Avrupa genişlemesine tek taraflı bir niyet beyanı da vardı bu yönde. Hı hı. Türkiye'de biraz daha kendin yap ve gel süreci ortaya çıkıyor sanki. Yani mali yardımın tabii ki Türkiye'nin bütün sorunlarına çare olmasını beklemek gerçekçi değil. Hı hı. Ama dediğimiz gibi biraz önce hani proje üretme kültürüne bir katkı sağlasa dahi Türkiye'de bence önemli bir artı sağlanmış oluyor. Ama yeni dönemde yaklaşım sanırım biraz daha Türkiye'yi yani e, kredi sürecine yönlendirmek gibi görünüyor. Yani altyapı projelerinde vesaire yani o kadar büyük e, ölçekte ihtiyaçlar var ki işte e, devir yollarının yeniliğinden yapılanmasından tutun da işte bu Trans Avrupa ağlarına Hı -hı. dahil olması. Hı -hı. Onun dışında. Sölgesel farklılıkların azaltılması mesela. Yine kesinlikle öncelik. evet o, o konularda e, çok büyük katkılara ihtiyaç var. Burada tabii ki şöyle bir şey de söylemek lazım. ...kondan konuyu atlıyorum belki ama Yo, genelde yani yine tüm, e, kamuoyu nezdinde şöyle bir şey var. İşte Avrupa'nın parasını kullanıp şöyle yaptılar, böyle yaptılar... ...veya işte biz Avrupa'nın parasını kullanmayız. Hayır, e, çünkü bu mali yardım demek sadece Avrupa'nın parası demek değil. Burada dörtte bir oranında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir katkısı var. Dolayısıyla bu bizim paramız ve hani sonuna kadar kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Ee, yine Zeynep senin soruna gelecek olursak yeni dönemde ne var işte 2007-2013 dönemi için şöyle diyebiliriz yani 6 yılda toplam 1 milyar avrodan artık e, yıl bazında yaklaşık 800 milyon avro gibi ortalama bir destek alacak Türkiye. Ee, tabii burada e, tamamen yeniden yapılanmaya geçişin de e, önemli etkileri oldu. Yani bütün bürokrasimizin bu işe hazırlanması, işte adapte olmaya çalışması vesaire. Bütün o personelin yeniden eğitimi. Neden derseniz artık Mali yardımların yönetimi bakanlıkların e, inisiyatifinde. Yani onların yetki Hı -hı. çerçevesi içerisinde. Yani her bakanlık kendi projelerini hazırlayıp ee, o doğrultuda bir takım programlar yürütülecek. Bu yeni bir şey. Ee, onun dışında şöyle bir şey var. Yani eski başlıklar, eski öncelikler devam ediyor. Hani Türkiye'nin kurumsal yapılanmasına destek, mevzuat uyumuna destek, işte sınır ötesi işbirliği devam ediyor ama onun dışında çok daha çok çok önemli başlıklar. Mesela bölgesel kalkınmaya yönelik önemli destekler söz konusu olacak. Onun dışında Türkiye'de İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik evet. önemli bir bileşen var. Burada mesela Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu. İşte bölgesel rekabet edebilirlikte Sanayi Bakanlığı, işte Çevre Bakanlığı senin dediğin altyapı evet. yatırımları için. E, ulaştırma ulaştırma ba Bakanlığı yine başka bir alt bileşen için sorumlu. Onun dışında çok çok önemli bir alt bileşen de kırsal kalkınma alanında. Burada Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı sorumlu. Burada bir takım işte sorunlar var o da biliyorsunuz Avrupa Birliği mali yardımları vermesinin en önemli araçlarından bir tanesi üyelik sonrası ülkelerin yapısal fonlardan doğrudan yararlanması. Yani üye ülke olarak Avrupa Birliği bütçesinden önemli kaynaklar kullanıyor Avrupa Birliği ülkeleri özellikle işte mesela Fransa tarım kırsal kalkınma alanında önemli destekler sağladı kendisine. Türkiye'de bu döneme hazırlamak için bir takım e, hazırlıklar yapılmıştı. Tarım Bakanlığı bünyesinde de bir takım pilot projeler uygulanmıştı. Fakat burada en önemli süreç işte çiftçilere kooperatiflere doğrudan destek sağlanması gibi hususlar. Doğrudan destek sağlanması için de Tarım Bakanlığı bünyesinde bir takım yapıların oluşması gerekiyor. İşte bir ödeme ajansının oluşturulması gerekiyor. Çok önemli. Neden derseniz paranın yönetimi tamamen bakanlığa geçmiş olacak yani diğer evet. bileşenlerin aksine. Kullandıktan sonra e, hesap veriyoruz diğer bileşenler için ama Tarım Bakanlığı doğrudan parayı alıp kullandırmış olacak. Burada bu yapıların kurulması için sanırım yine bir zaman geçecek. Onun dışında diğer bileşenler işler durumda şu anda. Pek çoğunda projeler e, başlatılmış durumda ama projeler sonlandırılmadan paralar ödenmiyor. Onu altını çizmekte fayda var. Yani dediğim gibi öngörülen rakamla gerçekleşen bütçeler farklı olabiliyor ve... E, mali yardım gerçekleşen bütçeyi finanse ediyor veya ko finanse ediyor diyelim. Yani şişelim şişelim para alalım gibi bir yaklaşım söz konusu olamazdı. Yok yani her şeyi her şeyin kayıt altına alınması lazım en ufak harcamaya evet. kadar. Peki bu bahsedilen önceliklere uygun proje sunmak isteyenler, hı hı. paydaşlar hangi adresten bu çağrıları takip edebilir onu da bir söyleyelim ya evet. da hatırlatalım. Hı hı. Mali yardımların yönetimi Türkiye'ye geçti dedik. Burada proje, programların uygulanmasından sorumlu olan kurum Türkiye'de merkezi finans ve ihale birimi. Bu kurumun web sayfasından bütün teklif çağrılarına ulaşmak mümkün. Hibe programları için bahsediyorum. Ee, burada e, güncel çağrılara hemen ana sayfada ulaşabildikleri gibi e, sağ menüde mesela e, şey var işte e, kutular duruyor. Evet çeşitli göre? ihalelere katılmak da söz konusu bu programlar çerçevesinde yapılan işte mesela tedarik ihaleleri işte Hı -hı. takdir edersiniz yani bir programı yürütülmesi için malzemeye de ihtiyaç var. Evet. Teçhizata da ihtiyaç var. Belki hizmet alımına ihtiyaç var. Eğitim danışmanlık gibi. Sadece çağrılar değil o çağrıların altında evet, yürütülen. Evet. Bina yapımına evet. restorasyona ihtiyaç olabilir. Mesela inşaat ihaleleri olabiliyor. Hı -hı. Burada yani sadece sivil toplum kuruluşu bakanlıklar işte belediyeler üniversiteler vesaire değil. Aynı zamanda şirketler de ...mal hizmet sunumu e, çerçevesinde bu projelere e, katkı sağlayabilir veya Hı -hı. dahil olabilir. Hı -hı. E, yani bütün bu çağrılara mfib.gov.tr adresinden ulaşabilir dinleyiciler. Hı -hı. Evet peki e, zamanımız kısıtlı ama çok kısaca e, Hı -hı. başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar, hususlar üzerinden geçebilir miyiz? Hı -hı. E, yani şöyle diyelim... E, bütün bu bahsettiğimiz başvurular zaten bir paket halinde yayımlanıyor. Bu paketin içinde neler var? Bir başvuru rehberi var. Başvuru rehberinin içerisinde programın e, hangi kapsamda e, yayınlandığı e, belirtiliyor. Onun dışında o programın öncelikleri sıralanıyor. Ve sunulacak projelerin muhakkak bu önceliklerden bir ya da birkaçına uygun olması gerekiyor. Adı üstünde AB mali yardım olduğu için üyeliği destekleyici nitelikte yani adaylık sürecine uygun projelerin burada e, sunulması gerekiyor. Yani e, zaman zaman bazı kurum ve kuruluşların ellerinde bir takım projeler oluyor ama belki bunların e, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin üyelik öncelikleri sadece Avrupa Birliği değil Türkiye'nin ortaya koyduğu üyelik öncelikleri doğrultusunda da şekillenmesi gerekebilir. Aslında her uygun kuruluşun elinde bir proje olmalı ve uygun çağrılar yayınlandıkça da belki hani o önceliklere uygun hale getirilebilir projeler evet, diye düşünüyorum. Yani çağrı beklemek yerine proje zaten hazırlanmalı. Çağrı evet. çıkarsa eğer onu uygun hale getirilebilir. Evet, aynen. Evet. Bu rehberin dışında tabii bir başvuru formu da var. Oldukça detaylı formlar bunlar. Formların içerisinde başvuran tüzel kişiliğin yapısına ilişkin bir takım sorular var. Burada tabii önemli olan bir hususta başvuran kuruluşun e, ...finansal yeterlilikleri de önemli. Çünkü bütün bu mali yardım projelerin yüzde yüzüne mali katkı sağlamıyor. Yani belli bir payı da başvuran kuruluş kendi kaynaklarından sağlamak durumunda. Ama bu pay mesela sivil toplum projelerinde, üniversite projelerinde oldukça düşük. Daha yani yüzde on gibi seviyelerde olabiliyor. Onun dışında e, proje faaliyetleri... Zaman çizelgesi ve bütçesi çok detaylı olarak isteniyor başvururken. Hı hı. E, proje başvurularında da bunları göz ardı edelim e, ve garantili proje yazılır diyenlere de itibar etmeyelim diye bir uyarıyla da bitelim sonlandıralım. Evet yani her bir kuruluşun e, proje üretme kapasitesini geliştirmek için biraz kendini denize atması gerekli. Yani yardım <gülüyor> alınsın ama e, kurumların kuruluşların e, işletmelerinin dahi kendi bünyelerinde. Proje e, oluşturabilecek ve e, uygulayabilecek e, kapasitenin oluşturulması da çok önemli. Evet. Çok teşekkürler Arzu. Gerçekten çok somut, aydınlatıcı bilgiler ben verdim. Teşekkür ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Cem Mindey ve Zeynep Özer.